Müfessirler bu ayette kastedilen inkarcıların ehli kitaptan olup da Kur'an'a ve Hazreti Peygambere iman etmeyenler olduğunu söylemişlerse de ayetleri tahsis edecek bir delil bulunmadığı takdirde genel anlamlarıyla değerlendirmek daha uygundur. Buna göre burada mal ve evlatlarının çokluğu sebebiyle şımarmış olan dolayısıyla kendilerine azap edilmeyeceğini iddia eden, asıl iman edilmesi gerekenleri inkar ederek dinden uzaklaşan herkes uyarılmakta, mal ve evlat çokluğu gibi maddi ve geçici güçlerin insanları Allah'a yaklaştırıcı ve onun katında değerli kılıcı sebepler olmadığı, bu tür zenginliklerin Allah'tan gelecek olan cezaları önleyemeyeceği bildirilmektedir. Bununla birlikte, ayet, öncekilerin devamı olarak değerlendirildiği takdirde, burada inkar edenlerden maksadın Allah'a ve ahirete şeksiz ve şirksiz iman etmeyen ehli kitab olduğunu söylemekte mümkündür. 117. Kavurucu diye tercüme ettiğimiz sır kelimesi, Şiddetli soğuk, sıcak zehir ve alevli ateş anlamlarına gelmektedir. Ayette sahip oldukları nimetlerden dolayı şımaran ve Allah'a isyan eden kafirlerin gösteriş yapmak, insanlar tarafından övülmek veya Müslümanları malûb etmek için harcadıkları mallar, zalim bir topluluğun dondurucu rüzgarın kasıp kavurarak faydasız hale getirdiği ekinine, benzetilmiştir. Müfessirler bu benzetmeyi farklı biçimlerde açıklamışlardır. A. Kafirlerin gösteriş yapmak ve övülmek için harcadıkları malların durumu, dondurucu bir kasırganın kasıp kavurduğu ve kupkuru sap haline getirdiği ekinin durumuna benzetilmiştir. Bu ekinden bir fayda sağlanamadığı gibi, inkarcıların yaptıkları harcamalardan da ...herhangi bir fayda sağlanamaz. B. inkarcıların dünya hayatında... ...insanlar tarafından... ...övülmek ve şöhret kazanmak... ...için yaptıkları harcamaların... ...iyi amellerini yok etmesi... ...dondurucu kasırganın... ...henüz yeşermekte olan ekini... ...kasıp kavurarak... ...yok etmesine benzer. Onların harcadıkları bu mallar... ...kendilerine bir iyilik getirmek... ...şöyle dursun... ...aksine diğer iyi amellerini de yok eder ve ahiret hayatlarının mahvına sebep olur. Bu olay, gıda maddelerine karışan zehrin onları zehirleyip zararlı hale getirmesi gibidir. C. Bu misalde ekin insan hayatını sembolize etmektedir. Çünkü insan hayatta iyi ve kötü işler yapar, ahirette de bunların karşılığını alır. Yani dünyada ne ekerse ahirette onu biçer. Buna göre Yüce Allah bu misalle şöyle bir ders vermektedir. Hava ekinlerin yetişmesi için yararlıdır. Ancak aşırı sıcak veya soğuk hava zararlı da olabilir, hatta ekinleri yok edebilir. Bunun gibi sadaka verip yardım etmek de ahiretteki sevabın çoğalmasına yardımcı olabilir. Fakat bu sadaka, İnkarla zehirlenmişse o sevabı mahvedebilir de. Allah insanın ve onun etkinlikte bulunduğu alanların mutlak hakimi olduğu gibi sahip olduğu servetin de gerçek sahibidir. Eğer Allah'ın kulu onun iradesinin üstünlüğünü kabul etmez veya onun nimetlerini kullanırken onun kanunlarını çiğnerse suçlu duruma düşer. Hatta bu harcamalarından dolayı cezalandırılır. Hakkın inkar edilmesi ve kabul edeceklerin engellenmesi için yapılan harcamalar, bunu yapanların güzel vasıflarını da yok etmiştir. Bu harcamalarının karşılığı olarak, ahirette hiçbir şeyi alamayacakları gibi, dünyada da ziyana uğramışlardır. Nitekim bu surenin 22. ayetiyle Bakara suresinin 217. ayetinde, kafirlerin amellerinin dünyada da ahirette de ziyan olduğu bildirilmektedir. Razi, konumuz olan ayetle ilgili çeşitli yorumları verdikten sonra şöyle der. Biz bu ayeti kafirlerin ahiretteki kayıplarıyla yorumladık. Ama aynı zamanda onların dünyadaki kayıplarıyla yorumlamak da uzak bir ihtimal değildir. Ayeti şöyle anlamak da mümkündür dünya hayatını devam ettirebilmek için yaptıkları harcamalar boşa gitmiştir. Çünkü bu değerli ömür sermayesiyle ebedi saadeti kazanamamışlardır. Kıymetli dinleyenler, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Tekrar buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olun.